Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 15. Bölüm İsra ve Miraç Yüce Allah son peygambere kendisini destekleyen yakınlarının vefatı ve Taiflilerin eziyetlerinin ardından manevi alemlere seyahat etme mazhariyetini lütfetti. Bir gece Hazreti Peygamber Cebrail eşliğinde Mekke'deki Mescidi Haram'dan Kudüs'teki Mescidi Aksa'ya götürüldü. Oradan da yine Cebrail ile birlikte Sidretül Münteha adı verilen Yüce makama yükseltildi. Bundan sonra Hazreti Peygamber zaman ve mekan söz konusu olmaksızın yüce Allah'ın huzuruna çıkartıldı. Bu mucizeyle İslam'ın 10 yıldan beri mahsur kaldığı Mekke şehrinden çıkıp uzak mekanlara ve ülkelere yayılacağının işareti verilmekteydi. Çünkü Rasul i Ekrem bu manevi seyahatinde kendi döneminde veya bugün mensupları bulunan veya bulunmayan diğer semavi dinlerin peygamberlerine imamlık yaparak namaz kıldırmıştı. İsra ve Miraç diye isimlendirilen seyahatin, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar olan birinci kısmı, İsra, bu adla nazil olan 17. surenin ilk ayeti, Miraçsa ise Necm suresinin ilk ayetleri, ayrıca birçok hadis rivayetiyle sabittir. Miraç hadisesinin hicretten bir yıl önce, Recep ayının 27. gecesi gerçekleştiği kabul edilmektedir. Miraç, Hazreti Peygamber'in maneviyatını yükseltmiş, müminlerin imarını kuvvetlendirmiş, müşriklerin düşmanlıklarını arttırmıştır. Hazreti Peygamber bu olayı Mekkelilere anlattığı zaman onlar gerçek dışı bulup inkar etmişler. Hazreti Peygambere Kudüs ve Mekke'ye dönmekte olan bir kervanın yeri hakkında sorular sorup doğru cevap almalarına rağmen inkarlarını sürdürmüşlerdir. Müşrikler alaylı bir şekilde olayı Hazreti Ebubekir'e de anlatıp onu zor durumda bırakmak istemişlerse de o ''Bu söylediklerinizi Muhammed mi anlatıyor? O söylüyorsa doğrudur.'' diyerek tasdik etmiş ve böylece sıddık lakabını almıştır. Bu gece beş vakit namaz farz kılınmış, Bakara suresinin son ayetleri indirilmiş, Allah'a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verilmiştir.'' Bu geceyle ilgili olan İsra suresinde emredilen şu prensipler, İslam'ın bazı hususlardaki temel yaklaşımını göstermesi bakımından önemlidir. Allah'tan başkasına kulluk etmemek, ana-babaya iyi davranmak, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını vermek, cimri olmamak ve israf etmemek, yoksulluk endişesiyle çocukları öldürmemek, fuhuş ve zinaya yaklaşmamak, cana kıymamak, yetim malına el uzatmamak, verilen sözü yerine getirmek, ahde vefa, ölçü ve tartıda doğruluğa dikkat etmek, hakkında bilgi sahibi olunmayan bir konunun peşine düşmemek, yeryüzünde, Gurur ve kibirle yürümemek, büyüklük taslamamak. Son Peygamber Onu anlamak ve anlatmak için.